Sainna khair al-hadithi kitabullah, ve khayra al-hediye, heidi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ, ve kulle bid'ah, bid'a, ve bid'atin dalala, ve kulle dalaletin finnari. Eaadanallahu ve iyyakum minen nari. Allah bizi ve sizi ateşten korusun. şu an sizlere sunmak istediğim, işlemek istediğim mevzu hukukun üstünlüğü. Bazen insan tercih etmiş olduğu, seçmiş olduğu mevzuyu o an muhatabı olan kimseleri düşünerek tercih etmez. Yani bazen toplumun ihtiyacı gözetilmez veya toplumun ihtiyaç hissettiği şey düşünülerek ele alınmıyor. Buna sebep birçok şey olabilir. Hele bizim gibi birçok şeyi geriden takip eden toplum olarak hele inanan müslümanlar olarak biz tabiatın yani işin tabiatının dünyanın gidişatının seyrini çok gerilerden takip ediyoruz. Bu geriden takip etme meseleleri yani bulanık, sisler arkasından görmeye sebep oluyor. Onunla beraber yan yana olsak o seyrin, o gidişatın bize ne bir fayda zarar sağladığını anlayabiliriz, tespit edebiliriz. Bu mümkün. Uzak olunca daha da zorlaşır. İyice uzak olunca tamamen zorlaşıyor. Ama bütün bunlar, yani bu gerçekler tabii ki olumlu gerçek değil, olumsuz gerçekler yani böyle de olsa bizim illa kendimizi o müşkilata teslim etmemiz dünyanın ipi kopmuş zaten ...deme hakkını vermiyor bize. Bunu vermiyor. Çünkü birileri... ...bizim gündeme getirmemiz gereken... ...bizim konuşmamız gereken... ...bizim yapmamız gereken... ...yaşamamız gereken şeyi... ...sadece ismen... ...değer olarak... ...onun içini dolduran anlamı değil. Onlar el alıp konuşuyorsa... ...mesela... ...insan hakları... insanı ilgilendiren kendi hakları mevzubahis olunca yeryüzündeki her insana zalim veya mazlum bu ilgilendirir mi? Ha. Bir de sistemin bozukluğu buna katkıda bulununca mesela nasıl? Diyelim ki bu ortamda hukuk fakültelerinden mezun olan güya dava vekili dediğimiz avukatlar hukukun koruyucuları değil İnsan haklarının da koruyucuları değil. Kendilerine parayı kim vermiş ise onun hakkını koruma gayretindeler. Bunu herkes bilir. Bu da gösterir ki katiyetle ve katiyetle beşeri sistemler yani insanların aklı malumatı istikametinde üretilmiş her şey katiyetle gerçekleri ne yansıtır? ne de gerçeklerin yanında olur ne de gerçekleri koruma gibi bir endişesi olur. Ama bu doğru şeyler kullanılarak birileri menfaat temin eder mi? Evet. İşte iman karşıtı, din karşıtı Allah'a karşı olan insanlar bu gibi ifadeleri, deyimleri neden kullanırlar? Mutlak ondan bir çıkarı var. Mutlak ondan onların bir çıkarı vardır. Yani insan hakları. Heh, bu ismen kullanılıyor. Hakikaten insan denildiğinde Avrupa'da eğer insan hakları denilen bir müessese, mahkeme kendi memleketinde artık hukukun bittiği yerde öyle ifade ettik, ettikleri için ben kullanıyorum. Yani çaresiz kalındığı müracaat etmek istediği makam bitince Avrupa insan haklarına müracaat ediyorlar. Avrupa insan hakları da katiyetle ve katiyyetle müracaat eden kişiyi insan ırkı, dili, memleketi inancı ne olursa olsun insan diye ele almıyor. Bakıyor kendi değerleriyle çakışan kendisine faydalı olan birinin değeriyle çakışıyorsa hemen onun aksine hüküm verebiliyor o zaman hukukun üstünlüğü gündeme geldiğinde ne kadar yakalayacaksınız ne kadar anlayacaksınız bilmiyorum ama benim bundaki ilk kastım muradım kayda alınan bu sohbetin velev ki buradaki olanlar tarafından hiç de anlaşılmamış olacağını düşünsem bile daha sonra dinleyenlere fayda vereceği düşüncesiyle de ele alıyorum öyle de Oluyor zaten. Hukukun üstünlüğünden önce hukuk ne ile karıştırılarak bize sunuluyor? Mesela bizim memleketimizde sıkça Türkiye bir hukuk devleti deniliyor. Hukuk kelimesi haklardan bahsetme. Kimin hakkı olursa olsun güzel şey. Yani ilgisini çekmeyecek bir tek insan yoktur yeryüzünde. Ama hakikaten hukukun karıştırıldığı anlam olarak bazı müşkülatlar var mıdır? Mesela bizim memleketimizde tamamen ve başka beldelerde hukuk kanun ile karıştırılır. Hukuk kanun ile karıştırılır. Hukuk mezunu olan, hukuk okumuş birisine hukukun tarifini sorsanız hiç hiç gerçekleri yansıtmadığını görürsünüz. Hukuktan mezun olan birisi dahi onu tarif etmekten aciz kalır. Kanun adamı diye düşündüğümüz İçişleri Bakanlığı'na adliyeye mensup kimselere sorsanız onlar da tarif ederlerken kanun ile hukuku birbirine karıştırırlar. Halbuki bazı söylemler doğrudur. Mesela bir polis der ki biz kanun adamıyız. Bu doğru. Kanunların işlerliği hangi istikamette götürüyorsa onlar onu yapar. Bunun içinde İslam'ın dışındaki bütün sistemler karmaşa sistemidir. Şimdi karmaşa dediğiniz zaman mutlak anlatmak istediğiniz şeyi ...yeren, zemmeden... ...onu kötüleyen bir ifade içerir... ...değil mi? İslam'ın dışındaki bütün sistemler... ...karmaşa sistemidir. Karmaşa bir odanın... ...bir insanın üstünün... ...başının olduğu yerin... ...herhalde dolabın, kitabın, kağıtların... ...birbirine karışıklığı kastedilmez. Ha, Karmaşa sistemi denilirken... ...mesela... ...kanunla hukukun ayırt edildiği... ...noktaya gelmeden önce... Diyelim ki demokrasi dedikleri sistemde tekel dediğimiz bakanlık toplumu içkiye teşvik eder, içki içidir. Çünkü devletin o yoldan milyarlarca liralık bir kazancı vardır. Öyle mi? İçki içerseniz sarhoş olursunuz ki gayet tabidir. Serbest bırakılan bir şeyin ne zaman ot nasıl içilmesi gerektiğine dair siz kanun yani nizam getiremezsiniz. Canı istediğinde içer, canı istediği yerde içer değil mi? Canı istediği zaman içer, canı istediği yerde içer. Ha Yolda seni arabayla tuttuğunda ne yapar? İçişleri Bakanlığı'nın kolluk görevlisi olan seni tutar cezalandırır. Veyahut içkili vaziyette ne dediğini, ne yaptığını, ne ettiğini düşünmez bir konumdayken en ufak tahrikler dahi size, yani kışkırtmalar büyük suçlar işletebilir. Birisi yürü, affedersiniz, yürü lan der böyle arabadan, dışarıdan ne olmuş der, iner bağım gün birisi ölebilir. Ha. Onun sebep olduğu suçta yine e, kollukçular yani polis sizi tutar İçişleri Bakanlığı'nın mensuplarından birisi. Sonra Adalet Bakanlığı'nın mensubu olan adliyeye götürür. Bu da bir üçüncü bakanlık olur. Bu da ceza verir şimdi size. Ve arabayla bir kaza işlersiniz. Sarhoş. Onun sebep olduğu neyse artık bütün müşkilatları şöyle toparladığınızda İslam'ın dışındaki bütün sistemler karmaşa sistemidir. Neden? Birisi seni teşvik ediyor birisi neden içtin diyor birisi neden bunu yaptın diyor onun sebebiyetli üzerinde durulmuyor ama Kur'an'a dönüp baksanız içkiden bahsedilirken onun bir faydası var ama zararı daha çok diyor bir faydası var Ha, demek ki eğer faydalı tarafı olan bir şeyin eğer zararı varsa ki neden dendiğini, nasıl dendiğini, hangi muradı kastettiği üzerinde durmadan demek ki bunun zararı daha fazla. Bunun yasaklanması gerekiyor. Eğer sen ilahi nizama uymazsan sonra dinden, imandan uzak insanlar bunun zararını kendi gözleriyle onlara akseden zararlarını görünce yeşilay gibi dernekler kurarlar. Değil mi? ya o da o sistemin bir parçası olur. Fakat yine hal çaresi bulamazlar. Ha, sonra tamamen alkole müptela olmuş yani alkolik dediğimiz konuma gelmiş insanlar için onları ondan uzaklaştırmak kastıyla hastaneler kurarlar. Halbuki bu baştan Allah'ın emri olarak yani yasa olarak uyulu verilseydi ben daha böyle yani enfusi dediğimiz, bizzat kişiliğimizde olan zararları anlatmadım. Etraftakileri, içki içerek evini, barkını dağıtan, kumara düşen, karıya kıza düşen, çoluk çocuğunu yani döven, öldüren, bu gibi müşkülatlara girmedik daha. Yani içki içen birisinin akabindeki münasebeyi, cinsi yeden ve tamile bir kadının içmesine dair, karnındaki oluşan çocuğa dair zararı olan bir maddedir. Heh. Bununla şimdi biz yani şunu kastettim alkollü araba sürme yasak diye kanun koyamazsın eğer o alkollünün alkollü olduğu anda öldürdüğü birisinin hakkını bu kanunla koruyamıyorsun yani çarpıklık düzensizlik üst üste biner o zaman biz şimdi Hukukun üstünlüğü derken, hukuktan bahsetmeden önce, hukukun çakıştığı, karıştığı kanunu bir ayırt etmeliyiz. Önce şu iyi bilinmeli, hukukla kanunun katiyetle yer değiştirilmeden, belki, belki diyorum, neden? İslam hukukuna riayet edilse kanuna ihtiyaç kalmıyor. Yani o hakkın, hakkın korunması, korunması için, için. ayrıyeten bir de caydırıcı bir müeyyide dediğimiz bir, bir nizam getirmen, bir getirmen gerekmiyor yani. Yani, yani, yani içki toptan da yasak da olsa içkili araba sürmek yasak diye bir nizam getirmen gerekir mi? Gerekmiyor. Yani kastım <gülüyor> bu. <gülüyor> <gülüyor> ha, Kanun eğer hakikaten konulması istenilirse <gülüyor> gerekirse öyle diyelim parada para o da sadece ...hakkı, insan haklarını... ...korumak için konulmalı. Bunu anlattınız mı? Yani kanun dahi... ...konulursa... ...hakları korumak için konulmalı. Yani hukuku... ...kimin hukuk olursa olsun... ...ihlal için katliyetle kanun konulamaz. O zaman kanunla hukuk karışır. Ya kanun adamıyım diyeceksin... ...ya hukuk adamıyım diyeceksin parayı bastıklarında şerefsizi de müdafaa et şerefli birisini de müdafaa et yok bu olmaz ha, belki ona dava vekili desen daha hoş olur ama bir hukuk adamı demek mümkün değildir bunu anladık mı? Ha. neden? eğer biz bu gibi dersleri belki alaka kuramadığımız için şu an ne anlamı lüzumu vardır derseniz Türkiye'de okuyan çocuklarınızın hepsinin okul kitaplarına bakın Ee, artık şu an sosyo, sosyal bilgiler diye geçiyor. Yurttaşlık bilgileri diye bir kısım vardır. Eğer biz yurttaşlık bilgileri dediğimiz şeyi dinimizin çatısı altında ele alıp benim yaşadığım toplumda bir yurttaş olarak diyelim, vatandaş olarak. Aslında bir kul olarak nasıl bir tavır takılmam gerekir diye düşünmemiz lazım ya bizim ifademizde ama toplumun genel ifadesiyle bir yurttaş olarak neleri bilmem gerekir nelerden konuşmam gerekir hakkım olarak neleri iddia edebilirim bunları bilmemiz gerekir onun için biz kanunla hukukun çok ayrı ayrı anlamlar taşıdığını katliyet ve hukuk kanuna hizmet etme kanun hukukun hizmetçisidir Evet, hakikaten, hakikaten olması gerekirse, olması gerekirse de, kanun hukukun de, hizmetine amadı olur. Bu anlaşıldı. anlaşıldı. O zaman hukuk, hukuk denildiğinde bizim, bizim yani, yani hukuk hak, hak kelimesinin cemisidir. Yani, yani sana veyahut ona münhasır bir şahsiyete bir ait şey, şey Onun sahip olduğu şey, ona ait olan bir şey, nasıl tasavvur ederseniz edin, bunu genel anlamda izah ederken böyle edersiniz. Ama biz haklar denildiğinde, ki bu kelime bizden, iktibas edilerek alınan bir kelime, geniş anlamlı, Bir manzume şeklinde bunu biz anlamamız gerekiyor. Çünkü teleffüzümüz, zikredişimiz de böyle. Yani haklar manzumesi, haklar silsilesi diyebiliriz. Bizim devamlı tevhidle delil getirdiğimiz ayet-i kerimeyle hareket edersek, yani ben insanları sadece bana kulluk etmeleri için yarattığım ayetini aldığınızda, demek ki bizim bir yaratıcımız. Sadece kendisine kulluk için yaratıldığımızı ifade ediyorsa o zaman bizimle başlayan hakkı olan ilk düşünmemiz gereken yaratıcımızdır. Neden? Her şeyin bir başlangıcı ve onun devam ettiği seyir içerisinde sağlı sollu alakası olan yani şöyle düşünün, sizin annenize babanıza olan vefa borcunuz yani onların sizin üzerinizdeki hakkınız eşinizin sizin üzerinizdeki hakkını ihlal etme hakkı yoktur. Ana baba önce başlar. Öyle mi? Ha. Anasının babasının hakkını ihlal eden eşinin hakkına karşı katiyetle riayetkar olamaz istese bile olamaz farz edelim oldu başardı ama o bile ona fayda vermez yani bir kazanç getirmez anasının babasının hakkını ihlal ettikten sonra eşinin hukukuna riayet edeni, eden hakikaten onu başarsa bile yine neticesi yoktur çünkü ananın babanın hakkını ihlal ondan daha değerli olan şeyleri ihlal ettiğin için geçersiz yani karşılıksız kalır Binaenale Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden Muaz i Cebel'in nakletmiş olduğu bir rivayet var. Muaz diyor ki Kuntu redifen nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hel tedri ya muaz, ma hakkullahi alel nasi Ben Allah Resulü'nün terkisinde olduğum bir halde yani bineğinin arkasında bana dedi ki Muaz Allah'ın kulları üzerindeki hakkını bildin mi? Bizim yaratıcımız o ise bizde ilk hakkı olan başkasının hakkına riayet edersen senin hakkın korunur. Ondan önce korunması gereken bir hak varsa ona riayet ettiysen ondan sonraki hakkı koruma ancak kolaylığı sana verilir. Muaz da diyor ki ifadeye dikkat edin. Allah'ın insanlar üzerindeki hakkı diyor nedir bilip Bildin, bildin mi? Faqa qad Allahu ve resuluhu aleyh. Allah ve resulü eni bilandir diyor. O da, o da diyor, diyor ki, ki <coughs> en yaabuduhu ve la yushriku bihi şeyen. Ona hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet etmeleridir diyor ona hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet etmelidir diyor Allah'ın bizim üzerimizdeki hakkı ilk hakkı bu ve bizde de hakkı olan ilk düşünmemiz gereken Allah'u ve celle yani yaratıcımızdır sonra muaza tekrar diyor Allah Resulü diyor ki eğer bunu yaparlarsa yaptıktan sonra nedir? Etedri ma hakkun nasi alallahi. Peki kulların Allah üzerindeki haklarını bildin mi? Yine Allah ve Resulü en iyi bilendir diyor. Yani az önceki anlattıklarımın delili olarak düşünürseniz eğer biz biz de öncelikli olarak en çok hakkı olanın hakkına riayet edersek bizim de onun Ki onun üzerinde hakkımız oluşuyorsa tabi ki başkaları üzerinde de. O zaman insanların Allah üzerindeki haklarını mi diyor. Allah ve Resulü en iyi bilendir diyor. O zaman diyor ki فَاِنَّ حَقَّ النَّاسِ عَلَى اللّٰهِ اَلَّا يُعَذِّبَهُ İnsanların da Allah üzerindeki hakları onlara azap etmemesidir diyor. Yani ona hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet ettik mi, Allah'ın hakkını eda ediyoruz ve bunu yaptık mı da, bizim onun üzerinde bir hakkımız doğuyor. Yani, bunu yaptıktan sonra ona hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet ediyor, kulluk ediyorsak, bizim de Allah'ın üzerindeki hakkımız bize azap etmemesidir, diyor. Şimdi, biz normal seyir içerisinde herhalde inanan kimseler olarak üzerimizdeki hakkını gördüğümüz, eda etme zorunda olduğumuz yaratıcımızdır. Hiçbir kimsenin hakkını, bizim üzerimizdeki güya hakkını katiyetle bir başkasının hakkıyla karıştırarak, çarpıtarak, öncelik vererek bunu kullanmayız. Ne kadar birisine bir hak verildiyse Şöyle kastedeyim. Şu karmaşa sistemde verdiğim örnekte olduğu gibi onlarda hakların sahip olduğu hakla hakkı olmadığı bir yerde hak iddia edilmesini önlemek için güçler ayrımı diye bir sistem oluşturmuşlar. Bunu anladınız mı? Yani bazen der ya ben senin babanım. Ben ne dersem yapacaksın. Babaya itaat edeceksin. Bizim de anlatacağımız dinde de anlatıldığı gibi annenin babanın bizim üzerimizde hakkı çok. Ama onlara verilen bu hak, hakları olmayan şeyi de isteme hakkı doğurmuyor. Ne yapmış İslam hukuku? Bir baba o kadar hakkı olmasına rağmen kızını istediği birisiyle evlendiremiyor velinin izni olmadan nikah olmamasına rağmen ama kızın da rızası olmadan nikahlayamazsın o nikah patladı güçler ayrımını anladınız mı yani babanın babalık hukukunu kullanarak yani istismar ederek anladınız mı doğru bir babalık hakkı var bir babalık hukuku var ama bu ona bazı şeylerde keyfi tasarrufu yasaklıyor Kızının rızası olmadan onu nikahlayamaz. Biz güçler ayrımı diye buna deriz. Bu nedir? Babanın hakkını babana, hani bunlar da batıl bir şekilde uydurmuşlar ya, Sezar'ın hakkını Sezar'a ver diyorlar ya, bizim bu gibi örneklere ve durama, yani misallerine de hiç ihtiyacımız yok. Ki dün arkadaşların da zikrettiği gibi fa'ati. Kullezî hakkın hakkâhı. Herkesin hakkını Kendisine de yani, yani hak sahibine verme zorundasın. Buna mecbursun şimdi. İstesen de istemesen de bu böyle gidiyor. Şimdi bununla biz güçler ayrımını hiç ondan bundan öğrenmemize ihtiyacımız yok. Hakikaten din her şeyiyle mükemmel bir nizamsa bir soru şeklinde sormadım ki öyledir. Heh. ama isteyen bu soruyu sorup İslam hukukunu dünyadaki yeryüzündeki mevcut bütün kanunlar ile karşılaştırabilir oturur meydan okur gibi de bunu yapabilir ki bizim bildiğimiz esas üzere el İslamu ya'lu ve la yu'la aleyh İslam her şeyin üstünde her şeyi, her şeyin üzerine galiptir Hiçbir şey İslam'ı mağlup edemez. Yani, yani İslam her şeyin üstünde. Hiçbir şey, şey İslam'ın üstüne çıkamaz. Ha, Bu temel kaide anlatılamaz da olsa yani kendisini ifade edemeyen dinini keyfiyetiyle bilmeyen kimseler sadece benim dinim üstündür derken bunun e, şekerleme tipinde ağzında yuvarladığı bir kelime olarak da söylese bu temel onda var ama haft bunu da ispat edebilmesi gerekir. Bunu mesela İbrahim Aleyhisselam kıssasını bazı münasebete binaen zikretmemize rağmen İbrahim Aleyhisselam Allahu Azze ve Celle diyor ki: Ve izqale İbrahim Rabbi erini keyfe tahkil mauta. "Gal e lem tu'min?" "Qale bala ve laki liyatna inna İbrahim Rabbim ölüleri nasıl diriltirsin bana göster diyor. Allah da diyor ki yoksa inanmadın mı? İbrahim her şeyi yoktan yaratanın öldürenin ve tekrar ona hayatı iade edenin Allah olduğuna yeryüzünde belki inananların en iyi inananların ilkidir. Ama neden bunu sordu? İnanıyorum ama kalbi mutmain olsun diye. Şimdi biz de İslam bizim dinimiz dinimin en üstün derken Buna inandığımızın bir emaresi, ifadesi olarak kabul edebiliriz ama bunu da anlatabilmemiz gerekir. Bunu anlatabildim mi? Allah tutuyor şimdi Kur'an'da وَلَكُمْ fil الْقِسَاسِ حَيَاتُ يَاُولِ albab. ''Ey akıl sahipleri, kısasta sizin için hayat vardır.'' diyor. Bu ifade veciz ve özlü Buna önem ver, verdiğimiz önem neye dönük olmalı? Rabbimizin sözü olduğu için iyi. O dediği için mutlak bizim için hayır vardır. Ama bizim de onda düşünebilmemiz için ifadeleri kilit noktası diyebileceğimiz yerlerde akıl sahipleri. Ne demek? Akıl sahibi olan ancak idrak edip düşünmesi gerekir bunu. Öyle değil mi? da sizin için hayat vardır diyor sadece inananlara değil he. inanmayanlar bile bu nizam altında kendileri yaşamaya razı olsunlar onlara bile hayat vardır ha. tutuyor şimdi en aksi noktadan gündeme getiriyor bazen bizdeki ifadeler özlü verilir Senin düşünmeni ister, aklını kullanmanı ister. Akıl sahibi olmak ile aklı kullanma, aklı hizmetinde kullanma farklı şeylerdir. Sana aklı vermiştir ama sen onu kullanmadıysan, o sende bir fazilet değer değil, en sende bir musibet ve bela olur. Çünkü akıl seni sorumlu kılıyor. Olmasaydı daha iyi çünkü sorumlu değilsin. Olduğu halde kullanmadığında senin başında o beladır. Bir gün geçen bir mevzuda anne ve babanın isterse oğluna oğlum sen karını boşa. Bu hakkı var. Ve boşar. Bunu inandım diyenler dahi hazmedemiyor. Hemen pürüzlerle E anne baba doğruyu görerek bunu yapmayı hakmedip yani haksızlık edip zulmettiyse diyor. Bu ihtimallerin hepsi muhtemel mi? Olabilir mi? O doğru ama bu İslam hukukunu yakalayamadığı için bunu görmüyor gerçeği. Şimdi sizin için kısasta hayat var diyor. Önce şu soruyu sorayım. Annenin babanın çocuğunu incitmesi Onun kötülüğünü istemesi, çocuğunu öldürmesinin mümkün mü? Özlüyorlar Öldürmesinin mümkün mü? Değil. Ama bir baba ebeveyn çocuğunu öldürse ona bedel kısas edilmez. Peki annenin babanın çocuğu öldürmesi bu kadar ihtimal dışı yani binde bir. Ama neden bu hukuka konmuş? Allah bunu koymuş. Resulüne koydurtmuş. Baba çocuğunu öldürse ona bedel kısas edilmez. Şimdi döndük gerisin geriye. Bir kız bir erkekle evlenirken o erkeğin üzerinde ondan daha çok hakkı olan insanların hakkını ihlal etmemek için evlenirken bunun annesi babası Müslüman karını boşa dese bu onlara itaat etmek zorunda. Bile bile o erkekle evlenirse hiç çocuk ana babası arasına girebilir mi o kadın? Bu ona bir caydırıcılık kuralı getirir. Böyle bir şey olduğunda anası babası boşa dediğinde boşayabilir. Ama bu hak ona o hakkı istismar etme hakkı vermek az önce kızın rızası olmadan nikahladığı gibi evlenmede bile kızda, kızın üzerinde onun rızası olmadan evlendirme hakkını yani hakkı olan kısmı hakkı olmayan yerde istismar ederek kullanamaması gerekir dönüyorsunuz şimdi Kısas da sizin için hayat var kısas dediğiniz şeyin Birisini kasten öldürerek ona bedel hayatın ödenmesidir. Onun hayatının sona erdirilmesidir. Bu uygulanırlığı çok olan, devamlı günde olan, gündemde olan bir uygulama değil bu. Bakın İslam tarihine. Ve İslam'ı az ve çok tatbik edenlerin ortamına bu çokça uygulanan bir yani hukuk değildir. Neden? O hukukun varlığı zaten insanları %99 caydırıcı konumuna götürür. Ha. Eğer bu ihlal edilirse insanların ürettiği hukuk ne olur? Timsah gözyaşları ile mazlumu daha kötü duruma sokup zalimi koruma sistemini destekler. Mesela Türkiye'de idam kaldırılırken 21. Yani. asırda adam mı asılır? Güya timsah gözyaşlarıyla insan hakları gündeme getirilerek yani insancıl davranma ölen köpek yavrusu mıydı öldürülen? Mazlum katiyetle akla gelmiyor. Ama mazlumu da sehpaya koyup Önce mazlumu düşün. Bunun anasına sor, babasına sor, kardeşine sor. Onlar ne diyecek? idam, i̇dam kalsın, kalsın denildiğinde ilk itiraz eden kim oldu biliyor musunuz Türkiye'de? Sabancı. Neden? Çünkü Fe Fehriye Fehri Erdal Türkiye'ye götürülseydi idamla mahkum olması gerekirdi. Ama bu kanun gidince idam olmak bitti. Yani eğer Allah'ın koyduğu hukuk, bize hayat veren hukuk uygulanmaz ise Mutlak bunun yerini bizi daha çok perişan ve mağdur edecek, yani mazlumu daha daha da mağdu, mağdur edecek, timsat gözyaşlarıyla ifade edilen kurallar gündeme gelecektir. Ha, hoş. Türkiye'de idamın kalkması iyi, ben de okey verirdim idamın kalkmasına. Neden? İdamın kalkmasını isteriz ama kısasını istemeyiz. Şöyle bir söz vardır siyasette, devletler cinayet işlemez, idam eder devletlerin kendisine baş kaldıran insanları öldürmesine cinayet denmiyor ki cinayetin ta kendisidir onlar ona idam derler biz idamın kalkmasını isteriz ama kısasın değil çünkü kısas Allah'ın Kur'an'da buyurduğu gibi bize hayat verir ancak aklı olanlar bunu anlar ve düşünebilir ha, eğer birileri kısasın neresinde hayat derse Ona kısası anlatmaya çalışmayalım. Ona önce aklını ku nasıl kullanması gerektiğini düşündürmeniz gerekiyor. Abdülkadir hatırlayacak herhalde buradan buradan daha gitmeden önce Fahim Blanche'da iki kişi öldürülmüştü bir karabin hatırlıyor musun? Onunla akabinde birileri gelip gidiyordu devamlı bize onlar geldi. O sırada da İsviçre'de e, İslam hukukunun hukuklar ile mukayesat altında bir konferans verilmişti. Kitap halinde basıldı. Dedi, siz dedi. Mesela dedi kısası dedi nasıl bularsınız dedi. Bana Avrupa'lı olsun kaç tane fakülte bitirirse bitirsin. Eğer Allah'ın ona ihsan ettiği aklı Allah'ın gösterdiği kurallar içerisinde kullanmazsa yes yeni modern bir makineyi getir. Mühendis de olsa o makine hakkında bir tecrübesi, malumatı yoksa o makinenin karşısında şaşkına döner. Ne yapacağını ne? bilmesi mümkün değil. Dedim, dedim kolay. kolay. Dedi nasıl uygulanır? Vallahi anlarsanız siz bile bunu uygulamayı isterdiniz dedi. O Ferm Blanche'ta o iki tane adamı karabinle vuran kimdi dedim ki yazmıştı. Bundan 88 sene önce birisini vurup içeri girmiş. 7-8 sene yatıp affa oramı çıkmış. Bu adam onu öldürmekle bunu hayatıyla ödeyeceğini bir sey ilk adam öldürür müydü? mümkün değil o ilk adamı öldürdüğünde o kısas edilseydi şu iki adam öldürmezdi o zaman bu iki kişinin katili hele hele yüzde yüz, sizsiniz yani onun katili sizden ha, sizin için kısasta hayat var derken işte bu ben keyfi adama gelerek şimdi ya canım insan kızdı mı yapıyor eğer sonunda ölüm olduğunu bil ...sen çok kızgın ateşin üstüne oturursun... ...yine gık diye sesini çıkarmazsın. Eğer onun karşılığında bir cezası olduğunu bil... ...çok kızgın ateşin üzerine oturursun... ...yine de gık diye sesini çıkarmazsın. Eğer Allah... ...bunda sizin için bir hayat var diyorsa... ...bu fark. Ha biz anlarız, anlamayız... ...idrak ederiz, edemeyiz... ...bunu anlatmak için belki ifade... ...gücümüz yetmiyor... Ama arkadaş bunu bilmeliyiz. Susamdan ne kadar yağ çıkacağını hesap eden birisi... ...bize hayat veren düsturları bilme zorunda. Ha, buna en basitinden yurttaşlık bilgisi değil. Yani bir kul olarak ki biz bunun... ...yani yurttaşlık denilen kelimeyi... ...biz kullar bedel kullanmayız. Nasıl bir res Resul dahi... ...Allah Resulü dahi kulluğu kendisine... ...en güzel verilen bir nitelik isim olarak görüyorsa katiyetle biz kulluk kelimesini yurttaşlığa bedel değiştirmeyiz. Çünkü kul olmamız bizim için en hayırlı olan bir mertebedir. Buna ayar anlamak isterken i̇bn o El-Ubudiye kulluk adı altındaki kitabını okursanız herhalde size çok şey verecektir. Şimdi geriye döndüğümüzde bizim üzerimizde ilk hakkı olan bizi yaratandır. Hem de bu hakkın ihlalini yani ona ortak koşmama gibi bir düsturu çiğner. Ona ortak koşarsan affedilmeyecek bir ceza ile cezalandırıyor. Öyle diyor. Lokman oğluna diyor ki Ya bu neye? La tuşrik billahi. İnne şirke le zulmun abi. Ey oğul canım sakın Allah'a ortak koşma. Çünkü Allah'a ortak koşmak büyük bir zulümdür diyor. Biz şimdi hukukun ihlali, Allah'ın hukukunun ihlaline bir şirk deriz. En tehlikeli olanı öyle mi? Ha. Bunu luhavi anlamı ile çokça anlaşılan bir kelime, kelimeyi alıp sonradan ona ıslahı anlamını yüklerken kurduğumuz alaka ne? Araf suresindeki inan ayette, ayette Allah turki, ki yelbi a'manu. imanoon bilulmin, wolem ikallah muu muu muu muu muu muu muu muu bunun burada muu muu muu muu muu muu Zulüm dediğin şey Şirk dediğimiz pisliğin en aşağısından Alın yine kelimeyle En üst sakınmamız gereken Allah'a yapılan zulümdür Ve bu da ortak koşmaktır Ve bu da en büyük zulüm Bu zulüm keli, e, e, Lafzı kelimesi adı altında Ele alınan her şeyi Aşağı yukarı gezdirirken Nasıl ki birçok imanın cüzü var. Hepsi, imandan bir parçaysa bunun bir üstünü bir ja olduğu gibi zulüm kelimesi hukukun Zulun, Arkasından Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği bir söz var. Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Zulmü sahabenin anladığı gibi hangimiz Allah hangimiz nefsine zulmetmemiştir ki ey Allah'ın Resulü diyorlar. Çünkü lugavi anlamıyla. Zulmin kelime olarak dehşeti yansıyor. Hepimizi içine alacak bir iş bu. Ama oradaki kastin öncelikli Allah'a olan zulüm. Mazlumun bedduasından korkun. Kafir de olsa diyor. Başka bir nakilden mazlumun bedduası ile kafir de olsa Allah, Allah arasında perde yoktur diyor şimdi ikinci üçüncü noktada el alınması gereken bir şeyi zikretmeden önce zulüm öyle veya böyle bazı vesilelerle bir ikinci şahsa şahsın hukukunu ihlaldir değil mi hukuk ihlalinde kimin hakkı Çünkü Avrupa insan haklarında bir yazı dizi, dizim var. İnsan haklarında Avrupalı önce hangi insan bu sorunun içini kendisi dolduruyor? Nerenin insanın? Ha. Ondan sonra hangi hak bizim hoşumuza gitmeyen hak olmaz. Bizim istemediğimiz insanın hakkı da olmaz. Yorumlar başlıyor çünkü her kelimenin arkasında bir parantez açıyor. Yani bir Ee, kav, e, şey tırnak işareti açıyor nokta nokta nokta kapatıyor aynen Avrupa Birliği bize almadı uca açık bir şey bıraktıkları gibi ha onlar onu dolduruyor Allah bize Resulüne dahi o tırnak işaretinin içini doldurma hakkı vermiyor yani Resulüne kendisine inanan insanlara dahi o tırnak işaretinin içini doldurma hakkı vermiyor. İman emaresi bu. Herkesin hakkı bu. Zulmedenin yani zalimle mazlumun katiyetle kimliği sorulmaz. Mekke'nin fethinde biriken ganimetlerden bir kolyeyi boncu artık. Mekke'li eşraftan olan kadının birisi yürütüyor. Ve yakalanıyor Allah Resulüne getiriyor. Allah Resulü'nün en çok sevdiği kişi aracı olmak istiyor. Bu Mekke'nin eşrafından bu yapılmasın sen Allah'ın haddinin uygulanması için mi şefaatçi olmaya çalışıyorsun? Diyor. Kızım Fatıma da olsaydı çalan onun elini kezerdin diyor. O zaman hukuk ne oluyor? Kimin hakkı olursa olsun hukuku ihlal eden kim olursa olsun kimlik hatiyetle sorulmaz. Yani bizim birçok hükümde An yani dediğimiz keyfi hüküm istinbat etme dediğimiz şeyden sakınma. Hiç bu içini doldurma. İster Avrupalı Joseph doldursun, ister veyahut numara Kasım doldursun. Bu bizim için iç arasında fark olmayan bir müşkilattır. O tırnak yani işaretin için noktaları Allah Resulü'nün bile doldurma hakkı yoktur. Kızım Fatıma onun ondaki keserdim diyor. Ve keserdi Ve keserdi. O zaman bizim için mazlum yani kafir de olsa Allah'a karşı büyük bir zulüm işlemişti kafirin bir müşrikin Allah'a karşı önce bir hukuksuzluğu var. Bu bu zulmü hak etmiştir diye onun zulmüne göz kapayan yani göz yumamayız bakın. Dengeyi anladınız mı? O kafir derken veyahut müşrik derken bu ne demek Allah'a karşı riayet etmesi gerektiği bir şeyde Allah'ın hakkını ihlal eden kimse demektir bu değil mi Hem de Kur'an'da buyurduğu gibi inna'llâhe lâ en Allah katiyetle bunu affetmiyor böyle olan birisinin dahi mazlum olduğu ortamda bizim onun dahi o zulmüne göz yummamızı ona zulmetmemize müsamahayla bakmıyoruz. Burada sevinen kafir olan mazlum olmalı biz mi? Yok, evveliyette değil. Allah bizi o kadar acıyor ki kendisinin dahi ebedi cehennemde bırakacağı bir insana zulmederek bizim günah almamızı istemiyoruz. ...bu önce inananları koruyan bir kanundur. Yani bir kafirin Allah'a karşı zulmüşleyen... ...onun hukukuna tecavüz eden birisine... ...ki hak etmiş zaten ebedi cehennemi... ...çünkü az önceki zikrettiğim hadis-i şerifte de zikredildiği gibi... ...o Allah üzerindeki oluşacak hakkını kaybetmiş... ...çünkü Allah'ın onun üzerindeki hakkını zayi etmiş ebedi cehennemi, cezayı hak etmesine rağmen mazlum konumunda ise bizim tarafımızdan zulmedilmesini istemiyor, göz yumulmasını istemiyor. Neden? Bunun bizdeki tatbik şeklini en geniş şeyiyle düşünün, ele Herhalde dün mü zikretmiştim veya sabahtan mı olacak? Lüven Üniversitesi'nde Emevi halifelerinin Bizans İmparatorluğu'na yazdığı mektupların bir mecması var. Bu Arapça ve Türkçe Arapça ve Fransızca tercüme edilerek fotokop halinde var. Bunu bana Mustafa getirmişti. on oradan. Harun Reşit'in Bizans İmparatorluğu'na İmparatorlu İmparatorlu İmparatorlu ya yazdığı bir mektup var. Diyor ki duyduk ki zulm zulmediyormuşum. Buna devam edecek olursan biz buna mani olacağız Tabi bunu ne kadar tatbik eder birisi bilmem de, ki onlar bu güce sahipti, bunun için dahi kendisinde kaygı hissetme iyi bir fazilet değil mi? Herhalde biz ne Arap olma ne de Türk olma borçluyuz. Bu dikkatte İmanın verdiği bir şey bu. Az önce dediğim gibi insan hakları ve zulme karşı çıkma, İslam sisteminin dışında istismar edilen bir değer olarak kullanılır. Amerika'da bunu ismen kullanmıyor mu? Saddam'ın yaptığı zulmü önleyeceğiz diyor. Ama o ondan daha fazla zulüm getiriyor. Ha, Şimdi hangi pencereden bakalım? Saddam'dan daha dehşetli bir zulmün geleceğini bilselerdi, Onlar Saddam'ın eline ayağına kapanır, gitmesini istemezlerdi. Daha kötüyü görmeden o ordamdaki zulümden kurtulmak istemek de normal bir arzu değil mi? Allah'a karşı hukukunu korumayan bir toplumun böyle bir zulme maruz kalması da müstehak mıdır? Kafir de olsa zulme dilen, inanan buna sukut edebilir mi? Bakın kargaşayı çıkaran biziz. Bazen soru sorarlar. İşte şöyle olmasaydı böyle olurdu, şurada faiz alabilir miyiz gibi bir sürü soru sorarlar. E İslam bütün bu müşkülatları halledebilecek kadar yücedir. Yani sen cins tavuk gibi her gün müşkülat yumurtla oluştur. Ondan sonra İslam bunu halledecek kadar yücedir. İslam'ın yüceliği değil. İslam senin sahtekarlığına kılıf bulacak kadar küçülmesi mümkün değil sen İslam'a uyarsın müşkülatlar biter İslam o mevzuda sana nasıl bir nizam getirmişse sen ona uyarsın biter hayat basitleşir yani basitleşir derken adileşme maksadıyla değil mi? kolaylaşır işte böyle cevabını beklediğin senin sahtekarlığına kılıf bulacak merci İslam değil bunu böyle yutturmamak gerekir O zaman bizler e, dünkü derslerde de misal verdiğim gibi evinin bir köşesinde malumatı olmadığı bir halde 500 yıldın 1 milyon euronun gizli bulunup da saklandığı varlığı dahi bilmeyecek kadar değer sahibi insanlarız. Bu bize kadar babamızdan dedemizden geçmiş bir İslam memleketinde doğduğumuzdan geçmiş. Hiç gayret emek sarf etmeden vesilesiyle hasbel kader gelmiş ve böyle bir değer sahibi olur. Bizde varsa bu. İlla da ısrarlıca bunun farkında olmama gibi bir inatta bulunursa, herhalde sonunda bırak istediyerek sinsin. Ne gibi bir bela ve musibetle karşılaşırsa karşılaşsın. Tabii ki biz katiyetle birisinin hüsranı şekaveti üzere saadet kuramayız. Yani hiçbir kimsenin rahatsızlığından bir sevinemeyiz. Saadetimizi onun saadesizliği üzerine kuramayız. Düşünmemiz mümkün değil ve İslam ki denge muvazenede de anlattığı gibi arkadaşların biz denge üzerinde olma zorunda olan ve böyle olması gereken bir inanç sistemine sahibiz. E, böyle, böyle olmasını bir bize bir öğreten, öğreten, bizi eğiten bir inanç, inanç sistemi üzeriydi arkadaşlar. Peki, Peki Avrupa'nın Allah, Allah aşkına, bir aşkına bir vereceği hangi, hangi adalet var? var? Ee, ee, Abdullah Gül, Gül parti olarak Allah seçilmeden, Gül hükümet Gül olarak Gül. iktidara gelmeden önce Gül. hanımı Hatta başörtüsü hakkında, başörtüsü hakkında. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne müracaat etmişti. Hükümet olduktan sonra devlet olarak devletin haysiyetini korumak gerekir düşüncesiyle bu mahkemeyi çektirtti. Size e, tevazunun dahi içinde korkmuş bir riyakarlığın yani aynen midyenin içinde gerçi onun müsbet tarafını herhalde hemen anlayacaksınız da yani bir yağmur, yaz yağmurundan bir zehirin oluştuğunu düşünün bazı güzel şeylerin içinden bu denli dehşetli şeyler oluşabilir. Tevazu da misal verirken bazen şöyle e, hatırlıyorsanız, Fetullah Hoca bir gün Süleymaniye camisinde e, imam mahfilinden çıkıp kürsüye doğru giderken vazetmek etmek için ayağa kalkıyorlar. O da diyor ki kürsüye vardığında bu kıtmür ayağa kalkılmaya layık değil diyor. O insanların daha çok onun için ayağa kalkmasına sebep olur değil mi bu? Ne kadar da mütevazi insan. Eğer bizim nasihatımız, öğütümüz, önlemimiz kötü olan işi önleyemiyorsa o daha çok kötüye sebep olur. Ama şöyle deseydi basit bir ifadeyle cemaat Allah Resulü kendisine dahi ayağa kalkılmayı yasaklamış. Bunu yapmayın. Eğer Abdullah Gül önceden benim Avrupa hukukundan hiçbir beklentim, Avrupa kanunlarından hiçbir beklentim yoktur eğer sana o hakkı tanısa bile mutlak bir çıkarı var. Sen hakikaten hak ettiğinden değil sana balığı yakaladığın oltanın ucuna takılan solucan gibi o solucanı balık tutan niye feda eder? Balığın daha büyük olan cüssesine sahip olmak için. Mutlak bir çıkarı var. Ha, Eğer Avrupa böyle olmadığını ispat etmek istiyorsa insanlarına bize değil bunu göstersin Resul nasıl çalan kızım da olsa elini keserdim diyor keser miydi keserdi biz hangi insan hangi hukuk diye düşünmeyiz mazlumun kimliğini sormayız bu yani kimdir dememize ihtiyaç yok ne demek bu zulüm der, önüne geçeriz önce sorarız kim bu benim tanıdığımı tanımadığımı mı sevdiğim mi hiç önemli değil önemli değil Ya ne demek bu zulüm? Biz zulmün önüne geçeriz. Bizim için zulme dilenin ne kadar günahkar olursa olsun Allah'ın hukukunu ihlal eden ebedi cehennemde kalmaya hak kazanan birisi dahi olsa o bizim için önemli değil. Rabbimiz bunu bu kuralı bizi korumak için. O zaten ahirette ebedi bir öyle azabı hak etmişse dünyada başlamış ne olmuş yani? Ama zulme göz yumma ne olursa olsun insana alışkanlık getirir mi? Birisine alışkanlık halinde yani e, temin ettiğim bir ortam, yani birisinin alışkanlıkla kendisini onun tesiri altında bırakarak alıştırmış olan insan, kendi içinde yakınına olan zulmede. Ki İslam hukukunda bir kaida var. Ne zarar ver? Neden? Zarar ver. Ne zulmet ne de zulmedi. De, zulmedilmene de sükut edemezsin. Zul, zulüm etmeye de. Neden? Zulüm Allah'ın dahi kendi nefsine haram kıldığı bir şeydir. Burada siz düşünebildiğiniz kadar nasıl düşünürseniz düşünün. Ama düşüncenizi çok geniş çaplı tutarak yani hukuk denildiğinde, İslam hukuku denildiğinde bu inandığınızı dünyevi ve uhrevi saadetinizin teminatı olan bu inancı ne kadar hoş bir gönülle İbrahim gibi Allah'ın yaratıcı, tek yaratıcı, yaşatan olduğuna inansanız bile kalbinizi bırakın başkasını kendi kalbinizi bile mütmayen etmek, yatıştırmak, ikna etmek için bir şeyler bilmeniz gerekir mi? Bırakın başkasını, çoğu zaman kendi kalbinizi ikna etme zorunda kalırsınız. Ki bir nebi buna ihtiyaç duyduysa Hele evet. Ibrahim, gibi kaikille, bir nebi. Nebi <gülüyor> Allahu Allah ve saanut tämän kirjan. Hän sanoi, että Aamen. Kun kawani, niin lahi, lillahi niin bil lahi, niin on adaleti ayakta tutan kimseler olmaya çalışır. Bunlara şahitlik eden kimseler olun diyor. Burada bu hitap insanlara değil, insanlardan inananlara. Onu bir hayat nizamı kabul edenlere adaleti ayakta tutan, adaletin uygulandığına şahitlik eden kimseler olun. Diyor. La yajriman nakum shana'an qaumin ala alla ta'dilu. Ta E'dilu huwa aqrabu littaqwa. Satna bir kavme olan kininiz, buğzunuz, düşmanlığınız. Ha, kuldan örnek verilmesinin sebebi yani cüzden hiçbir şey müstesna kalmadığını gösterir. Bu bu anlaşıldı mı? Yani bir kavme, bir kişiye, bir topluluğa, bir ırka, bir millete Müslüman olsun olmasın hiç önemli değil. O kişiye o karnı o topluluğa olan kininiz buğzunuz adabetiniz düşmanlığınız katiyetle adaleti uygulamanıza mani olmasın diyor. Adil olun. Çünkü bu Allah'tan korkma ondan sakınma en güzel olan bir şekildir. Yani yoldur diyor bunun ferde hitap eden bir ayet olarak mı ele algılamamız gerekiyor? Anlık olarak mı algılamamız gerekiyor? Bizden öncekilerin bizim ve bizden sonrakilerin bütün zamanları içine alan bir hitap şeklinde mi düşünmemiz gerekir? Eğer bakışınız kendi menfezinizden pencereden olursa bu ayetten alabileceğiniz bir iki damla Allah adil olmamızı istiyor. Allah adil olmamızı istiyor. Hem de adaleti ikame eden kimseler olmamızı istiyor. Adil olmakla adaleti ikame etmenin, bu Türkçe dursa bu iki kelimenin arası cümlelerin arasındaki farkı hissedebiliyor musunuz? Adil olma ve adaleti ikame etme. Ne fark vardır? var. Ama fark ne? Bazen <gülüyor> adaleti ikame etme aynen bizim farz-ı farz ayın diyebileceğimiz şekilde kişinin sadece münferiden sorumlu olduğu bir şey. Ama adaleti ikame etme farklı bir ifade şeklidir. Kendisine o yapılmadığı halde sadece kendisi hakem konumunda iki kişi arasında Hiçbir şeyin tesir edemeyeceği çok sebep zikredilir. İslam hukukunda avukatlık diye bir müessese yok. müdde Umumi dediğimiz nedir? Müdde-i savcılıktır. Yani Cumhuriyet savcılığı demokrasilerde. Böyle bir makam da yoktur. Avukatlığı anladık. Parayı bas, namussuzu da namusluyu da müdafaa fayda Tek para önemli. Savcı, en küçük şeyden bile senin idamını isteyecek kadar itham eder. Gariban mahkum nedir biliyor musun? Bu sistemde suçsuzluğunu ispat etme zorunda. Halbuki İslam hukukunda onun suçunu ispat etmek iddia edene düşer. Sen onun suçunu ispat edeceksin. Gariban suçsuzluğunu ispat etme zorunda. Fark anladınız mı ne dedim? Sen yani bir şeyle, şeyle iddia, iddia yani, yani iddia iddia itham ediliyorsun. Suçsuzluğunu Bunu ispat edeceksin. Ya, ya. Ademin, adem'in vücudu ispat edilmez ademin, ki. Ademin, yani yok ademin, olan bir şeyin varlığı ispat ademin, edilir mi? Edilemez. Bu mümkün değil. Ha, ha sen, sen suçsuzluğunu ademin, ispat etmek için debelenip duruyorsun. Halbuki ademin, suçu ispat etme iddia edeni de Köşeye, de, köşeye sıkıştırır. Ona hüküm verecek insanı da köşeye sıkıştırır. Beleşten mi düşünüyorsunuz ki Allah Resulü اِذَا حَكَمَا الْحَاكَمُ Hakim hükmettinde Hükmü için gayret sarf eder. Emek sarf eder. Yani iştihad eder. Bizim ıslah ifademizle. İsabet eder. İki sevap Hata ederse... Neden bir sevap verilmiş? Arkadaş... Zulmetme konumuna düşmektense... Hata ederek bir sevap onu sevindirsin diye. Birileri aldığı ayla... Kayırılacağı noktada... Zulmetme konumuna itilmesin diye. Bu anlaşıldı mı? Yani... Hata bile etse... Ona bir sevap var. Zulmetmekten çok çok hayırlıdır. Sevapsız bir hatada olsa... Çok çok hayırlıdır. Velev şu günahı olan bir hata da olsa zulmetmekten daha hayırlıdır. Bu zulmetmekten daha hayırlı ve hoştur. İslam hukukunda sadece bir kadı vardır. Bunu anladınız mı? Her hukuk fakültesini bitiren, İslam hukukunu okuyan da kadı olmaz. Ha. Bunlar bizden biraz iktibaslar mı almış diyelim veyahut, veyahut geçmişteki, geçmişteki hukuktan biraz intikal eden, eden e, güzel şeyler, şeyler midir veyahut, veyahut hakikaten, hakikaten çok mağdura karşı ürettikleri bir şey midir, bir şey midir? E, yani müttehem olan kişinin, kişinin hakim dedikleri, dedikleri yani ihsas rey denilir hakim ihsas rey yaparsa mahkum hakimi reddetmek, reddu hakim yapar bunu anladınız mı? Eğer hakimde bir taraf birlik İslam, İslam hukukunda kızgınlık kanında bile hükmedemez. Akrabalık yakınlık. Mesela Hasan Mezarcının ki nasıl tuttu herhalde biraz Müslüman olmasa ona o fırsatı verdi. Hakimlere dedik hepinizi redda, yani red dâkim yapıyorum çünkü iksar sırayı var. Neden? Hepiniz Kemalisttiniz dedi. Tabii konumu daha fazlasını. Normalde haklı biliyor musunuz? redd-i hakimi hak kazandırır mahkuma. Şimdi gelsin gelmesin. Biz İslam hukukunun burada bize yutturulma çalışan çalışılan hem de birilerinin dediği gibi benim Hazreti Muhammed'e inanmam Avrupa'nın hangi kurallarına ters ki bunun hem de felsefe doktorası vermiş şimdiki hükümetimizin din işlerinden sorumlu devlet bakanı Mehmet Aydın söylüyor. Benim Hazreti Muhammed'e inanmam Avrupa'nın hangi değerlerine ters düşüyor ki diyor. Ama bize şu mantık var ya bir büyüğümüz söylemişse mutlak vardır bir hikmete. Hele bir de o partidense vardır bir, bir hikmete en çok insaflısı ya, işte yapmış bir hata, sürücü lisan olmuş şeklinde geçiştirir. Şimdi düşünün, arkadaşlar, Allah nizamına uyum sağlayan bazı beşeri görüşler olabilir mi? Ama bu o nizamı, İslam'la eş değerde tutma hakkı kazandırmaz. İslam'a uyan, hakka uyan Değil mi? Hak ile benzeşen birçok değerler olabilir farklı insanlarda da. Onu hakka uyumluluğu ile ele alırız. Katiyetle İslam'ın onlara uyumluluğu şeklinde mukayese edilmez bu. Buradaki cümlelerde ifade edilmek istenilen şey ile yakalatmak istediğim şeyi bir araya getirebildiniz mi? Yani İslam katiyyetle ve katiyetle bir başka şey ile mukayese edilmez. Ve İslam'ın alternatifi de yoktur. Ve hiçbir şeyde İslam'a katiyetle denk, benzer, aynı değer, ters düşmüyor. Her şey İslam'a ters düşer ama İslam'a hiçbir şey ters düşmek. Ha, İslam kötüye, şerve ters düşer. Ha, bu mantık bizde var mı? Var tabii. En güzel şeyi bizim yaptığımız şeylere, şeyleri ölçü alarak ancak Bedir'in aslanları o kadar şanlıydı derseniz Allah aşkına Bedir'in Bedir, yani Bedir ehli mi başkaları üzerinden onlar o kadar şanlı olabilirdi yoksa Çanakkale'deki şehitlerimiz ancak Bedir'e benzeyen bunlar ya daha yakın olabilir dersin ama Bedir ehlini katiyetle bunlara mukayese edemezsin. Bizde bu mantık varsa bu ne demek? Demek ki biz şu benzeş, yani benzetmelere, benzeşen şeyleri birbiriyle karıştırma çok yatkın bir tabiata geçmişimizden sahip olarak geliyoruz. O zaman sahip olduğumuz değerler eğer bir kelime altında İslam şeklinde ele alınırsa buna hasbel kader. Senin baban Müslüman olduğu için sen Müslümansın. Ben benim babam Müslüman olduğu için ve Müslüman bir beldede doğduğu içindir. Hangi gayret ve emeğimizde ne kadarına sahip olduğumuzu hesap edecek olursak, ancak belki bizler de bir şey yaparak elde ettiysek ona dahi yüzde 99,9 Allah'ın bize lütfu deme zorundayız biz. eğer Allah'ın bize ihsan ettiği bu nimeti, babamızdan bize intikal eden miras şeklinde rahatlıkla harcayabilecek bir konumdaysa hiç endişelenmemize gerek yok. Hiç endişelenmemize, kaygılanmamıza gerek yok. Ha Demek ki biz, bize gelecek. Belki gelen hayırları düşünmeden elde ediyoruz ama belalara bile bile lades diyoruz. Evet, herhalde bu kadarlığı ile yetinsek, ana başlıklar ile size vermek istediğimiz şey, dikkat edin bizim dışımızdaki birisi tarafından İslam düşmanı olarak bilinen, İslam'a düşmanlığı yoksa bile İslam'ın karşısında saf tutmuş birisinin, her halükardaki görünen, tezahür eden iyi tarafları, yani Biz senelerce birilerine ırklı, ırkı yönünden, dili yönünden düşman değiliz. Asırlarca bize düşmanlık etmiş bir topluluk, bize iki tane, üç tane battaniye depremde gelip yani hediye ederse, onu kardeş ilan edersek ona iyi davranmayalım demiyorum. İnsana insan olarak davranma zorundayız. Ama hiçbir kimsenin fikrine saygı duyma zorunda değiliz. Ki Allah'ın koymuş olduğu kuralda diyor ki Volantardo ankal yahud ve'l-nisara hatta tetbe'a milletum. Yahud ve Hristiyanlar katiyetle siz onların dinine, milletine tabi olmadan sizden razı olmazlar. Bununla onlara düşman olun demek istemiyorum. Hasta olan bir Yahudi deli delikanlıyı bile Allah Resulü ziyarete gidiyor. Biz de aşırı gidenler bunu bir düşmanlık izhari görüyor. deli Bu bize tedbirdir. Bakın. İslam'ın karşısında olan birisi, babanız da olsa, İslam'ı bilmeyen birisi Müslüman olduğunu söylese bile size dine rağmen zarar verebilir. Bir çocuğun, bir annenin, babanın çocuğu için kötülük, zarar vermeyi düşünmesi mümkün mü? Değil dedik az önce. Ama çocuğa en çok zarar kim verir bilir misiniz? İnanın. bazen çok sevdiğimiz, bize çok iyiliği dokunan kimseler dahi düşünemediğimiz şekilde zarar veren kimseler olabilir. Eğer birisi İslam hukukuna saygı duymuyor, kendisini yaratan Allah'ın hukukuna saygı duymuyor ise, o bizim için ne kadar iyi düşünür, görünse, iyi şeyler yapar da görünse bizim ona ihtiyatlı yaklaşmamız gerekiyor. Bizim hiç kimseden alacak bir şeyimiz yok, değerler. Herkesin İslam'dan alacağı çok şey var. Herkesin bizden hak iddia edebileceği ki dün sabah derste de dediğim gibi çok şey var. Yani bu Avrupalılar bizden hak iddia edebilirler. Yarın Allah'ın huzurunda ama bizim onlardan hak iddia edebilecek hiçbir konumuz yok. Ve Müslümanların dünyaya çok büyük bir sorumlulukları var. Paşa gönlümüz, gönlümüz isterse Değilse Allah Sel sularının Çör çöp dediğimiz Pisliği Akarken götürüp Ve çekilirken de sağa sola ittiği gibi Bizi çelim, selin pisliği gibi Kenara iter Ne yapar sonra? Onun seveceği Onların sevdiği bir topluluğu getirir Ha bu bakarsanız Amerikalı da olur Buşun suyundan da olabilir Ha Mekkeli birçok kafirin soyundan inanan insanlar getirip İslam'ı dünyaya yaydığı gibi. Hiç önemli değil. Öyle, Öyle mi? mi? Allah Azze ve Celle bize hakkı hak gösterip ona uymayı nasip etsin. Batılı da batıl gösterip ondan sakınmayı nasip etsin.